Merhaba, Manavgat'ta Karpuzçay üzerinde yapımına başlanan ve birinci derece kısmı tamamlanan 3 HES projesi için verilen ÇED gerekli değildir raporu mahkeme tarafından iptal edildi. Cumhuriyette yer alan habere göre aynı projeye bu kez Bakanlık ÇED olumlu raporu verdi, bölge halkının bir kez daha başvurusu üzerine mahkeme proje için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Manavgat ilçesinde Karpuzçay ya da diğer adıyla Çenger Deresi üzerinde Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2015 yılında verdiği ÇED Gerekli Değildir raporuyla Kanyon Yenilenebilir Enerji üretim AŞ tarafından Çenger 1, 2 ve 3 Regülatörleri ve Hidroelektrik santralleri projesi inşaatına başlanılmıştı. Köylüler tarafından 3 ayrı HES projesine karşı dava açıldı. Antalya 3. İdare Mahkemesi 3 HES projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline hükmetti. Kararda ÇED gerekli değildir kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek toplam kanal uzunluğu 30 kilometre olan 3 santralin yöreği besleyen suları tamamen kanallar içine alacağı ve tüm canlıları olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Ayrıca proje sahasına 2 kilometre uzaklıkta Kalatepe ören yeri. 1 kilometre uzaklıkta tol öğren yerinin bulunduğu Antalya Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan da izin alınmadığına dikkat çekildi. Yine proje sahasının sulak alanlar kapsamında olduğu sadece gençlerde 500 dönüm üzüm bağıyla 1500 dönüm tarım arazisinin ve yaban hayatını doğrudan olumsuz etkileyecek şekilde yapıldığı kaydedildi. Köylülerin avukatı Münip Ermiş, Çenger Deresi'nin gün doğmuş sınırındaki kanyondan doğarak güçlü köye doğru eteğinden geçerek sırasıyla Gençler Taşkesi, Hacıobası mahallelerini geçerek Kızılot'tan sonra Akdeniz'e döküldüğünü söyledi. Kanyondan çıkan suyla güçlü köy sınırlarındaki birinci hesin tamamlandığını belirten Münip Ermiş şöyle devam etti: Çenger 1 regülatöründen alınan sular, 6.903 metre uzunluğundaki iletim borusuyla Çenger 1 santraline gelmekte. Çenger 1 santralinin yaklaşık 60 metre güneybatısından Çenger 2 regülatörü konumlandırılacak. Çenger 2 regülatörü ile toplanan sular 14.012 metre uzunluğunda iletim hattıyla Çenger 2 santraline gelecek. Çenger 2 santralinin yaklaşık 50 metre güneybatısında Çenger 3 regülatörü konumlanacak. Çenger 3 regülatörü ile çevren sular 8.629 metre uzunluğundaki iletim hattıyla bu sefer Çenger 3 santraline gelecek. Yani derenin neredeyse tamamında sular borular içine hapsedilecek. Bölgenin hem doğal hem de tarihi anlamda çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Minip Ermiş, projenin bölgede yaşayan insanlar ve tarımsal faaliyetler açısından büyük zarar doğuracağını dile getirdi. Çin'in birçok bölgesinde hızla yayılan hava kirliliği girişimci Çin köylülerinin yeni bir sektör yaratmasına neden oldu. Yine Cumhuriyet'te yer alan habere göre Güney Çin'de Guangdong bölgesinin Lian Shan köylüleri bölgelerine gelen turistlere poşetlere doldurdukları dağ ve orman havasını satmaya başladılar. Liyansan Dağı köylülerinin satışları için buldukları sloganlar da hayli ilgi çekici. Köylüler satışlarında bir poşet hava satın alınan sağlıktır. Endüstriyel kirli hava içermez gibi sloganlarla poşetlerdeki temiz havayı turistlere satmaya çalışıyor. Köylüler temiz havada doldurdukları poşetlerinin içine dağ ve ormandan topladıkları çiçekleri de koyuyorlar. Poşetlere doldurdukları temiz havayı 10 ila 3 yuan yani bir buçukla 4,5 dolar fiyata satan köylüler ticari girişimi bazı turistler tarafından komik karşılanırken bazı turistler fiyatları düşürmek için köylülerle pazarlık ediyor. Bazı turistler ise poşetler içinde satın aldıkları Lin Shan temiz havasını beraberlerinde yaşadıkları şehirleri taşıyorlar. Çalıştığı Guangdong bölgesi başkenti Guangzhou'dan 3 yıl önce hava kirliliğinden kaçarak, köyüne geri dönen ticari girişimin fikir sahibi Zi Chengling temiz hava satma düşüncesinin şehirlerde yaşayanlara çevrenin korunmasının önemini tekrar hatırlatmasını umuyor. Beykos Kent Dayanışması, Beykos Paşa Bahçesi'nde bulunan Burun Bahçe adlı sahil bölgesine iş park butonlarının konulduğuna ve park girişlerinin ücretli yapılacağı gerekçesiyle protesto eylemi yaptı. Evrenselde yer alan habere göre Paşabahçe Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Beykozluların yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi. Grup Burunbahçe'de basın açıklaması yaptı. Burunbahçe'nin Beykoz halkının yararlanabileceği en önemli alanlardan birisinin olduğunu söyleyen İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İşpark ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu alanı komple kapatmak ve rant alanı haline çevirmek istiyor ama biz buranın rant alanına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Daha önce burayı tel örgülerle donatmışlardı ama partimizin mücadelesi sonucu Beykoz halkının da desteğiyle buralara örülen tel örgüler kaldırıldı. Şimdi ise yeniden İşpark'a burayı açıp paralı hale getirmek ve parası olmayanların buradan faydalanmasını engellemek istiyorlar. Gözleri bir türlü doymuyor dedi. Eylemde konuşan CHP milletvekili Mahmut Tanal ise bu tür alanlardan, sahilden ve açık havadan tüm yurttaşların ücretsiz bir şekilde yararlanabilmesi gerektiğini söyleyerek İspark'ın buraya paralı giriş butonu koyması yasalara aykırıdır. Biz bu uygulamayı yargıya taşıyacağız ve halkın bu alandan ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız dedi. Beykos Kent Dayanışması platformu ise İspark'ın butonlarını bir an önce sökmesini talep etti. Platform üyeleri İspark'ın alanı terk etmesi için imza kampanyası başlattı.